Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Ee, günaydın Cengiz Bey nasılsınız? Mahir Günaydın. Ömer'e e acil şifalar. Evet, e, biraz grip durumu var. Yazın ortasında grip peki. <gülüyor> evet biraz öyle oldu. E, klimadan mı oldu acaba? Ee, klimadan olmuş olma ihtimali yüksek. Çünkü biliyorsun Türkiye'de klima kullan kullanmayı bilmiyoruz. Ee, adam 16 dereceye getirmiş mesela. Bir dükkana giriyorsun. Ya diyorum sen 16 derecede yaşıyor musun? Hiç böyle bir şey mi yani. Buz girmek gibi bir şey. Gibi bir şey ha. Ama rahat iyi oluyor diyor. En fazla 4-5 derece fark olacak D dışarısıyla içerisi arasında. Yoksa. E ee, şok oluyor yani vücut şaşırıyor ve hasta olunuyor yani bir ido vapurları var mesela biliyorsun değil mi bu ido'nun e, vapurları bir kabus. bilmez mi ona uzun herkes hasta orada. böyle bir gidiyorsun zaten vapura adaya gidenler palto ile falan geliyor vapura. <gülüyor> Neyse evet. şimdiye bakalım Kıbrıs Kıbrıs meselesi şimdi e, geçen hafta e, çok önemli gelişmeler oldu e, oradan alalım. 7 Temmuz'da Toprak Cenevre'de evet evet Cenevre'de bir üçlü toplantı yapıldı adadaki iki taraf artı Birleşmiş Milletler şimdi Birleşmiş Milletler epeydir hem Genel Sekreter Ban Kimon hem onun adadaki temsilcisi Alexander Downer Avustralya'nın eski Dışişleri Bakanı'nın ağzından artık bu işin yettiğini söylüyor. Yani bu ila nihaye, bu 1970'lerden belki çok daha eskiden 60'lardan e, bu yana süren bu müzakerelere artık bir son deme, e, son vermenin e, zamanının geldiğini hem vay çeşit e, yolla e, anlatıyorlar söylüyorlar e, hem taraflara söylüyorlar hem e, uluslararası kamuoyuna söylüyorlar. Şimdi bu e, müzakereler devam etmesin demek değil. Biz olmayız diyor Birleşmiş Milletler. Yetti artık diyor ve bütün oradaki varlığını gözden geçirmekle bir nevi tehdit ediyor. Tabii Birleşmiş Milletler sekreteryasının alabileceği bir karar değil bu. E, Güvenlik Konseyi'nin al alabileceği bir karar. Ancak e, bu danışıklı dövüş tabii. Yani bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin rızası olmadan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri böyle laflar edemez. Dolayısıyla burada bir İcazet bir nevi yani. bir, bir irade var. Yeni bir irade var. Epeydir var hem de. Hatta Alexander Downer Mart 2012 işaret ediyordu. Yani son tarih. Niye? Şimdi Birleşmiş Milletler meselenin farkında. Bir kere bunlar böyle dostlar alışverişte görsün misali ee, öyle işte gü güya müzakere de Müzakere falan ettikleri yok. Eroğlu seçildikten sonra biliyorsun Geçen senenin başında O yıl sonuna kadar iş bitti bitiyor Falan diye yazılar çıkıyordu Ben bıraktığımda izlemeyi 68. tur görüşmeler yapılıyordu Filan ama yani bitti işte 2010'un sonunda tamam işte bu işi Bağlıyoruz var nerede Bir de şu var tabi yerde O BDP hükümeti o kadar zayıf bir hükümet ki Ankara artık e, bil fiil e, yani dolaylı da olsa e, masada yani her şeye o karar veriyor Ankara karar veriyor ve nitekim bu 7 Temmuz'daki toplantıda çok önemli bir çıkış yaptı e, Türk tarafı ama bu Ankara ile bağlantılı tabi toprağa da konuşuruz dedim şimdi ne demek toprak e, toprağa da konuşuruz bir hatırlatma yapalım bunlar çok teknik konular çünkü Şimdi yeni dönem veya son dönem müzakereler altı başlık üzerinden yürüyor. Nedir bunlar? Yönetim güç paylaşımı yani power sharing. Hı hı. İkincisi Avrupa Birliği e, uyumu. Çünkü orası uyum dışı kaldı. Güney uyumlu, kuzey uyumsuz. Üçüncüsü ekonomik konular. Dördüncüsü mülkiyet. Beşincisi toprak. Altıncısı e, güvenlik ve garantiler. Yani buradan da kasıt işte asker e, varlığı artı garantiler yani bu e, adanın e, garantörü olacak mı e, meselesi. Şimdi e, Kıbrıs meselesinin çözümü e, toprağa karşı siyasi eşitlik e, dersek yani temel parametrenin bu olduğunu varsayarsak ki bu... E, Talat e, Hristofias dönemindeki e, müzakereler sonucunda Türk tarafı aslında siyasi eşitlik anlamında, anlamına gelecek pek çok şey elde etti. Hangi başlıklarda elde etti? Özellikle yönetim ve güç paylaşım başlığında elde etti. Ama Rum tarafının toprak, yani çünkü onlar çoğunluk. Toprak ve mülkiyet, hem mülkiyette de çoğunluğu haliyle, mülkiyetin çoğu da onlarda, onlar ise kefenin diğer tarafında duran bu toprak ve mülkiyet meselelerine girilmediği için veya çok ucundan kenarından ve yani Türk tarafının tekliflerini kabul edeme, etme durumunda olmadıkları için Hiçbir şey elde edemediler ve tıkanmanın nedeni, esas nedeni buydu. Şimdi 7 Temmuz'da biz toprağa da konuşuruz dedikleri andan itibaren e, iş birdenbire bambaşka bir yere doğru evrilmeye başladı. Bu fevkalade önemli. Çok e, yani Bu atlandı, e, yeterince üzerinde konuşulmadı ama yeni bir dönemin başlangıcı bu. Sonu ne olur belli, bilmiyorum ama e, ilk defa toprağa da konuşuruz öyle maraşı vermek falan değil yani bütün haritayı konuşuruz demek toprağa konuşuruz bu tabi mülkiyetin de e, önünü açtı ve Rum tarafında bir rahatlama Akel partisi mesela Hristofias'ın partisi razı e, ana muhalefet olan Disi yani Anastasia Disi'nin partisi e, bu son Mayıs ayındaki temsilciler meclisi seçimlerinden galip çıkan Disi partisi liberal parti bu onlar da taraftar. Edek ve Diko yani radikaller, eski Başkan Papadopoulos'un Dicosu Edek, tuhaf bir sosyalist partidir o da. Onlar ise razı değil ama onlar artık azınlıkta. Kuzeyde bir siyasi canlanma var. BDP ile CDP bir CTP birliği konuşmaya başladı ve referandum meselesi gündemde yani ne, ne, ne dendi 7 Temmuz'da e, Cenevre'de hızlandırın toprak meselesi ise toprak meselesi bütün bu altı başlıkta yeterince yol aldığınızı düşündüğünüzde bana gelin ben size bir de tarih veriyorum Ekim 2011 New York ee, orada e, bir değerlendirme yapacağız ve referanduma gitmek üzere e, ikinci, ya, ikinci ve son aşamaya gireceğiz. Şimdi e, buna bir son takdim daha eklenmiş durumda. O da 30 Haziran 2012. Nedir o? 1 Temmuz 2012'de Kıbrıs Cumhuriyeti e, Avrupa Birliği dönem başkanı oluyor. Zaten e, demin e, Birleşmiş Milletler'den bahsederken kastım oydu. Yani Birleşmiş Milletler takvimin farkındaydı. Bu takvimin farkındaydı. Yani 2012'nin Temmuz ayında, yani bundan aşağı yukarı bir yıl sonra Kıbrıs'ın Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin AB'nin dönem başkanı ol olacağı Bunu, bu büyük sorunlar yaratacak tabii Türkiye açısından. Arkadan 2013'ün başında Kıbrıs'ın güneyinde Cumhurbaşkanlığı başkanlık seçimi var. Dolayısıyla yani o bu yeni bir böyle bir bir yıllık bir boşluk ve özellikle o altı aylık dönem başkanlığı döneminden herkes ürküyordu. Peki bir de şöyle bir açıklama bu dönem başkanlığından herkesin ürkmesinin yanı sıra bir de bir tehditvari bir açıklama gelmiş dışarı bakın Davutoğlu'ndan. tehdit falan değil aslında. Yani <gülüyor> o aslında bir irade belirtiyor. Yani bir kere malumu ilam ediyor. Donar diyor ilişkiler. İlişkiler zaten e, dondurucuda. Şu sırada. Yani başlık açılmadı. Belçika döneminde açılmadı. Evet. Şimdi Macaristan döneminde açılmadı. Belki Polonya'nın e, şimdi dönemi, Polonya dönem başkanlığı o zaman açılabilir. Belki bir tane şimdi yıl sonuna doğru. Ama e, buradaki tehlike e, donması değil, derin dondurucuya girmesi. Ondan da öte siyaseten kabul edilemez bir durum olduğunu söylüyor Türkiye. Bu şimdi bunu iki türlü okumak mümkün. Birincisi işte Türkiye'de basının genelinde okunduğu gibi işte posta koydu, işte res çekti, ağabeyi dur dedi filan gibi okumak var. Bir Radikaline de... Radikalde mesela füyle soğuk bir Kıbrıs duşu aldı diye verilmiş. Salan da. filan tabii hmm. bir, bir, böyle bu, ya, bu Bence bu doğru değil. Ee, hmm. İkincisi tabii en önemlisi şu yani Diyor ki Davutoğlu 2012'nin 30 Haziran'ı son tarihtir. Zira 9 Temmuz'da biliyorsun şeye gitti. Kıbrıs'a gitti. 5 saatlik gezi yaptı. İlk bakan olarak yani yeni hükümette bakan olarak. ilk ziyaretini Kıbrıs'a yaptı ve orada 9 Temmuz'daki konuşmasında şunu söylüyor. Bizim niyetimiz bellidir. Bu işin çözülmesini istiyoruz ve 2012 yılının Temmuz ayındaki Kıbrıs'ın dönem başkanlığını yeni devletin icra etmesini temenni ediyoruz diyor. Yeni devlet diyor. Dikkat yani Bu çok önemli. Çünkü bugüne kadar konfederasyon üzerinden işte KKTC de kalacaktır. <Gülüyor> o da kalacaktır falan. Halbuki bütün felsefe ve anlam planının felsefesi yeni devlet üzerindendi. Dolayısıyla bu, Türkiye şu sırada Baş e, Dışişleri Bakanı'nın ağzından muhtemelen Başbakan da benzer şeyler söyleyecektir. O da ayın 19'unda gidiyor. E, bu e, harekatın e, yıl dönümü münasebetiyle adaya. Dolayısıyla Türkiye en üst seviyeden yeni devletten söz ediyor artık. Dolayısıyla burada başka bir irade okuması gerekiyor yani. Yani Türkiye'de e, artık e bunun bu şekilde çözülmesini Tabii. istiyor ve buna da aslında teşvik etmek amaçlı bir açıklama olarak ben onu öyle okuyorum <gülüyor> ve öyle okumak istiyorum en azından çünkü öbür türlü okuduğunda gene çekti falan gibi bir kısır bir sonuç çıkıyor ki o değil çünkü yani dünkü Ahmet Davutoğlu mesajını 9 Temmuz'daki ah Ahmet Davutoğlu mesajıyla beraber okumak lazım evet bir karşı yani konu olarak en azından aralarında bir fark var gibi duruyor ama bir arada okuyunca birbirini tamamlıyor. Tabii. Dolayısıyla burada yeni bir dönem başlıyor aslında. Yani Türkiye'de tuhaf bir adet var biliyorsun bunu çok konuştuk radyoda. Hı hı. Seçim döneminden neredeyse veya seçimden iki yıl kadar önce Türkiye'nin reform içeride ve dışarıda reform adımları duruyor. Nedense böyle bir şey sanki bir Türk halkı reform düşmanıymış falan gibi bir algı var. Onun bir seçim... konuda adım atılmıyor ve nitekim bu sefer de aynı şey oldu. Yani seçim Kı... sürecine giren hükümetin sanki görev süresi bitiyormuş gibi davranmaya evet. başlıyorlar. Evet. Ya hiçbir konuda ne içeride ne dışarıda dikkat edersen de bütün dosyalar bekliyor. Şimdi bu Kıbrıs hamlesi aslında ilginç. Yani inşallah bu e, diğer hamleleri de tetetikler. Arkadan e, Ermenistan e, e, ve Yunanistan'la e, ilgili e, sorunları giderecek e, süreçler yeniden e, hayata geçer, yani yeniden e, başlar çünkü yani epey bir şey oldu Ondan sonra donduruldu kaldı. Yani bunu, bunu, ben olumlu e, olmak istiyorum bu konuda e, olumlu bir okuma yapmak istiyorum böyle Yani yaşayacağız göreceğiz zaten ama adadaki hava, yani bu deklarasyonlar 7 Temmuz'da başlayan süreç, 9 Temmuz deklarasyonu falan şeye tamamen yansımış durumda. Adanın güneyine ve kuzeyine. Şimdi bu topyekün bir çözüm demek zaten. Yani adanın artık tekrardan birleşip yeni bir devlet kurması anlamına geliyor. Bu ister istemez Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan müzakerelerinin, Önünü açacaktır tabii yani artık burada doğrudan, doğrudan ticaret tüzüğü yok işte Maraş'ı verelim şunu alalım falan gibi bakkal pazarlığından ziyade çok daha e, kapsamlı e, Doğu, Akdeniz e, e, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin e, yerini perçinleyecek aynı zamanda. Çünkü şöyle bir soru sorarım ben. Yani bölünmüş Kıbrıs üzerinde mi Türkiye daha etkindir yoksa Birleşmiş Kıbrıs üzerinde mi Türkiye daha e, yani partner, ortak olarak çalışabilir? Tabii ki ikincisinde. E, dolayısıyla burada bir, yeni bir şey var. E, bakalım yani, yani tabii, e, yaşayıp göreceğiz dediğim gibi. Yani en somutu bir kere 14 tane başlık artık tekrar en azından potansiyel tabii. olarak açılabilir hale gelecek. Elbette çünkü yeni devlet... Veya zaten onun suyu çok önceden çıkar Eğer bu başlıklarda e, Yol alınabilirse Mesafe kaydedilebilirse Yani özellikle mülkiyetle Toprakta ondan sonra Bence garantilerde sorun çıkmaz Yani e, orada bir iyi niyet e, Çıkarsa ortaya e, Güneyden Ve kuzeyden e, Artık bu yani işte Türkiye yeni devletin Garantörü olacak mı olmayacak mı Falan tabi bir de bunu Türkiye'deki ee, askersizleşme demilitarizasyon süreciyle de birlikte okumak lazım şimdi yeni bir savunma bakanı var ee, o savunma bakanı e, e, e, eski savunma bakanı gibi değil eski savunma bakanı vecdi gönül biliyorsun yani old establishment denilen yani eski dönemin adamıydı ee, şimdiki bakan e, çok farklı yani AK Partili bir kere ve genel kurmayın artık her medeni memlekette olduğu gibi genel savunma bakanlığına bağlanmasının bir ilk işareti ilk adımı olarak görülüyor onun oraya tayini. İbrahim Şahin. Bu tarafta yani Türkiye tarafında bulunurken bir de Kıbrıs'ta Rum kesiminde de bu patlama İbrahim sonrasında Şahin diyorum pardon İbrahim yerine Yılmaz. Evet eski Kültür Bakanlığı Müsteşarı. Pardon duymadım. Ee, diyorum ki Kıbrıs Rum kesiminde de bu patlama, olan patlama sonrasında ciddi e, hükümet karşıtı gösteriler başladı. Bunların bir etkisi olur mu peki? Oradaki... Yok canım o geçicidir o geçici herhalde. Diyorsunuz. Yani orada bir kıyamet koptu tabii. Ee, büyük bir, onun arkasındakini biliyorsun bu 3 yıl önce yakalanan evet. cephane bunlar. Evet. İran'ın e, e, Suriye'ye e, yolladığı ve Amerikan istihbaratı sonucunda Kıbrıslıların el koymak zorunda Güney Kıbrıs'ın yani el koymak zorunda kaldığı mühimmat ve bu o güneşin alnında duruyormuş orada ve patladı yani. Önce. Ve yıllardır bunu yani başka bir yere taşıyalım falan diyorlardı. O, o, olmayınca, yapılamayınca işte sonuçta bu oldu. 12 kişi öldü falan bir sürü yaralı var tam bir kepazelik tabi ama evet. Yani bu o sürmez o başka bir şey yani artık o burada yeni bir süreç başlıyor bakalım ne olacak yani bu çok önemli bir hamle çünkü bir taşla birkaç kuş bu dikkat edersen. Yani Kıbrıs meselesi çözüldüğünde yani hem adadaki sorun bitecek hem Avrupa Birliği meselesi işte o dondurucudan çıkacak yani Türkiye'nin müzakere süreci. Ee, falan filan yani da Avrupa işte yani Doğu Akdeniz'deki e, o bir çuban başı Kıbrıs ortadan kalk kalkacak Türkiye çok daha rahatlayacak bu konuda Suriye ile Lübnanla Mısırla olan ilişkilerine etki edecek bu tabi haliyle bütün bu kıta sağladığı meselesi petrol aramaları şu bu. Ee, yani ve tabii bu e, hem Avrupa Birliği ile olan ilişkileri hem bölgeyle olan ilişkileri e, rahatlatacak. Artı e, diğer e, tıkanmış konulara da illaki sirayet edecektir. Başta Yunanistan'la olan ilişkiler. Tabii. Peki bu Kıbrıs'ın dönem başkanı devralmasından önce bir zaman var mı? Bunun çözülmesi için. En azından bir planı gösteriyorsunuz. İşte o yani işte 30 Haziran 2012 yani zaten Ekim de geleceksiniz diyor. Gelecek yıl başında referandum yapılacak diyor Genel Sekreter. Ondan sonra da diyor işte hayırlısıyla yeni devlet kurulacak diyor ve 1 Temmuz 2012'de de yeni devlet yeni devlet Avrupa Birliği dönem başkanı olacak diyor. Daha ne? Hı. Yani. Biraz. burada da dün Davutoğlu'nun tabii Avrupa Birliği'ne mesajı Rumlara söyleyin diyor veya Rumlara Avrupa Birliği üzerinden mesaj veriyor. Yani bu işte 6 ay dönem başkanı olacağız diye bu sürecin önünü sakın tıkamayın falan diyor öyle bir hmm. yani. Esfelenmiş biraz tabii ama yani bu bunu farklı okumakta mümkün. Peki bu biraz da Türkiye'nin hükümetine dönelim bütün hükümet, bu kadınları. Işte hükümet dediğimiz gibi yani ilginç isimler var ama tabii hükümetin bence en göze batan veya göze batmayan daha doğrusu e, yönü özelliği e, yani hakikaten çevre karşıtı hasmı e, neredeyse düşmanı bir hükümet olarak e, e, ortaya çıkması. Yani üç tane bakanlık var. Üçü de yani yani ikisi hiç olmazsa yani su ve orman bakanlığı, kent ve çevre bakanlığı, diğeri de kalkınma bakanlığı. Bunlar açıkçası çevre dostu gibi durmuyorlar. Zaten yani bunların müktesebatı belli. Kalkınma daha farklı tabii. Burada Cevdet Yılmaz yani devlet bakanıydı ve bu 26 Kalkınma Ajansı'ndan sorumluydu biliyorsun hı hı. Ee, Onun e, yani o, o işle uğraşacak yani o, Orada öyle birebir bir e, etki yok Ama esas e, su ve orman Kent ve çevre Şimdi Kent ve Çevre Bakanlığı Veya kentsel dönüşüm mü kalkınma mı neyse e, Bir kere o bakanlığın yapısı yok Yani o yeni bir e, bakanlık Daha bürokrasisi yok onun. Herhalde TOKİ bürokrasisinin yarısı oraya transfer olacak çünkü başında Erdoğan Bayraktar var malum. Ee, e, bakalım ne olacak? Ama gelen ilk bilgilere göre bu e, bakanlık, e, esas, e, yani esas ana bakanlık bu olmayacak e, deniyor. E, Veysel Eroğlu e, yine e, çevre konusunda veya e, çevre e, tahribatı konusunda Temel e, bakanlık olacak diyenler var yani Su ve Orman Bakanlığı. Yani su ve Orman Bakanlığı işte çevreyi oradan çıkartıp aslında ellerini daha rahatlatıyorlar böylelikle. Yani o çevre şartı ortadan kalkıyor. Çünkü eskiden çevre ve ormandı mesela. E, çevreyle alakası olmayan orman işleri ve su işleri yapıyorlardı. Şimdi o da ada üstünde yani su ve orman bakanlığı yani suları satmak ormanları kesmek bakanlığı olacak yani uzun lafın kısası bu fevkalade vahim ee, ve bu önümüzdeki dönem yani hem bu hükümet hem e, ilerideki AK Parti hükümetlerinde çünkü başka bir alternatif açıkçası göremiyorum önümüzdeki 10 yıl için. Bunların yumuşak karnı olacak ve bunun üzerinden bir toplumsal tepkinin bir itirazın ortaya çıkacağı, en azından var olan itirazın daha yapısal hale geleceğini düşünüyorum. Evet, zaten seçimlerden sonraki işte sanayi bakın ilk açıklamalarından biri nükleer yapmayalım, tezek mi yakalım şeklinde bir şeydi bakış. Onu, o o sorunun cevabı evet. Evet ben de aynı şey söyle anlamadığı onu ama işte ama şu var yani AK Parti'nin e, temel felsefesi yani temel toplumsal felsefesi artık açık yani e, e, tüketim toplumuyla Türkiye'yi yani tüketimle Türkiye'yi idare etmek bu kadar basit yani parametre bu yani bunun e, yani Dolayısıyla ekonomiye ağırlık vererek insanları işte o e, Sanal refahı e, tattırarak ve bu arada çevrenin canına okuyarak e, Türkiye'yi idare etmek yani bu şey bu e, bütün ana yani felsefe bile demeye dilim varmıyor. Yaklaşımı bu. Yani çevrenin hatta canına okumayı bir felsefe olarak benimse Çevrenin ben... E... Göz önüne alındırma düşünmüyor. Kaynak olarak görülüp bütün kaynakların tabii. mobilize edilmesi. Tabii tabii, tabii tabii tamamen öyle. Zaten su ve orman adı çok manidar yani bu evet. anlamda. Evet. Peki tüm bunlar devam ederken geçtiğimiz günlerde işte bir yemin krizi vardı. İşte bu kısmen çözüldü deniliyor ve bütün gazeteler ertesi gün ana muhalefet partisi meclise girdi. Mahşetleriyle çıktı. Ama e, biri de tabii meclis dışında kalan... BDP var. BDP Şimdi, var. E, i̇lginç tabii. CHP Ankara'da dikkat edersen. Yani fizik olarak, Hı -hı. mekan olarak Ankara'da. Topografya olarak Ankara'da. BDP ise Ankara'da değil. BDP Diyarbakır'da. Ve e, yani bu bile e, meselenin ne kadar çetrefil, ne ne kadar sağlıksız olduğunu gösteriyor. Yani ben niye BDP Diyarbakır'a gitti demiyorum. Ama ee, ya yani fizik olarak orada değil. Halbuki CHP ile AKP sokakta bile karşılaşabilir. BDP'nin öyle bir durumu yok onlar öbür tarafta. Ve e, onlara zaten gelin konuşalım denmiyor. Veya dense bile yarım ağız deniyor. Kalk gel diyor. Yani oradaki hadi hadi falan diyorlar. Yani öbürkülere işte gelir misiniz nasıl yaparız falan diyorlardı. Evet. Valla e, herhalde e, son tahlilde söylenmesi gereken şu, yani bu, e, bu yaklaşımla e, AK Parti yeni bir anayasa yapamaz. Kürt çatışmasını da çözemez. E, yani bunun e, bottom line dedi, denilen yani işte son tahlili herhalde budur. Yani bunu, bunun ne kadar farkında AK Parti? E, o meçhul tabi. Kaldı ki belki, şey var Belki öyle bir niyeti olmadığını da gösteriyor bu Yani zaten benim öyle yeni anayasa falan Çünkü laflar fevkalade Yani hükümet beyan programına bakıyorsun Köt Daha önce sorunlu. seçim beyannamesine bakıyorsun falan Laflar şahane Yani çok önemli laflar ediliyor Bugüne kadar hiç edilmemiş laflar ediliyor Vatandaşlıktan söz ediliyor falan Ama Önemli olan burada e, karine iş yani. yani e, o, o nerede? En azından şimdilik o karine ortada yok. BDP meclis dışı kaldıkça ve e, yani bu sorun çözülmedikçe. Şimdi son e, son bir teşebbüsle e, BDP'nin avukatları e, meseleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdılar biliyorsun. BİR e, Büyük ihtimalle oradan olumlu bir e, cevap gelecektir ama tabi çok e, yani, birkaç ama ay alır yani bir ay süreceği süreçsel çözülmez bu evet yani oradan hemen bir cevap gelmez o arada tabi öbür e, işte o, oya eronat gitti e, mazbatasını aldı mecliste vekillik yapıyor şu sırada yani e, çok şey bir ortam yani bir, son derece gergin yani e, ...hiçbir şey olmamış gibi... E, ...yola devam etmek mümkün değil. E, Cemil Çiçek'in bu... E, ...katiyen... E, ...olmayan... E, ...bu... E, ...iyi niyetli... ...işte yok ara buluculuk... E, ...vasıflarının... ...ne olduğunu ben açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü e, bugüne kadar... E, ...geçmiş hükümetlerde en sert en radikal pozisyonu temsil eden birisiydi. Yani dünden bugüne nasıl oldu da böyle bir akil adam haline geldi? Yani açıkçası Yorumlar dinliyorum. AK Parti ile zaten bir işte o Praetorian Devlet geleneği arasında arabuluculuk yaptığı tecrübesini daha önce bu olduğu yönünde ama bu arabuluculuk tecrübesi tabii şimdiki görevine bir faydası var ama onu ben bilemiyorum tabii. Zaten yani bu, bu, bu krizin çözümünde ne kadar işlevsel olur bilinmez ama e, e, esas tabi anayasada e, göreceğiz ve yani şaşırt beni diyorum işte ben de hadi bakalım şaşırtın bizi yani e, keşke. E, bu da bu. Evet. Çok, çok teşekkür ediyoruz.